Oh yeah. Çıkkastı. Merhaba, kainat. Bugün 21 Temmuz Çarşamba. Yıl 2010, Ay 7, Gün 202, Hızır 77. 1431 Hicri Şaban 9, 1426 Rumi Temmuz 8. Apollo 11 ile uzay yolculuğuna çıkan astronot Armstrong ve Aldrin, Ay'a çıktılar. 1969. Günün Tarihi 64 yıl önce bugün 21 Temmuz 1946'da Türkiye'de ilk tek dereceli ve çok partili döneme geçildi. 41 yıl önce bugün 21 Temmuz 1969'da Apollo 11 uzay aracıyla uzaya yolculuğa gönderilen Amerikalı astronot Neil Armstrong'la James Aldrin aya ayak bastı. Armstrong ay yüzeyine inerken şu sözleri söylemişti: "İnsan için küçük fakat insanlık için büyük bir adım." Olay televizyon aracılığıyla tüm dünyada izlenmişti. Yemek listesi gün 202. Mantarlı et, pilav, çoban salatası, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi So. Bir Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadio.com ve Açık Gazete Ömer Madra, Avi Haligua ve Gürkan Vahis'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Herman's Hermits grubunun There's a Kind of Hush, yani bir çeşit sessizlik hüküm sürüyor dünyanın dört bir tarafında diye. Çevirilebilecek ünlü şarkısını çaldık. Bunun sebebi herkesin birçok konuda suskun kalması değil. Bir gönderme yok yani bundan doğrudan doğruya. Biz e, Barry Whitwell'ın yani Hermans Hermits grubunun elemanlarından davulcusu Whitwell'ın şeydi işte onun doğum günü münasebetiyle çaldığımız bir parça 21 Temmuz 1946'da Beatles öncesi İngiliz gruplarının en ünlülerinden biri belki de birincisiydi Hermits Hermits evet haberlere bakacak olursak gene çok karanlık bir durum özellikle Türkiye'den baskın haberi var Emniyet ve askeri istihbaratın 10 gün önce Çukurca'daki birliğe eylem yapılacak Uyarısında bulunmuş olduğu belirtiliyor Ve Hakkari'de Kuzey Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde Kavşak Uzundere Bölgesi Hantepe mevkiinde Birliğe Sızmaya çalışmış PKK'lılar Ve karakol komutanı Bir üstteğmen ve dört uzman çavuş Bir de er öldürülmüş Üs bölgesine saldırıda 9 erde yaralanmış. Olay saat 2 sularında yaşanıyor. Yaklaşık 40 kişilik bir PKK'lı grup Kayseri'den gelen komando birliğinin mevzilerine önce el bombasıyla saldırmış. Arkasından da uzun namlulu silahlar ve roket atarlarla bölgeyi ateş altına almış. Sabaha kadar devam etmiş çatışma ama daha sonra bazı mevzilere giren te teröristlerin diyor... Haber 1'liğe ait bir takım silah ve mühimmatı da götürdüğü belirtiliyor. Olayın ardından gene ihmal iddiaları gelmiş. Bu sıralarda çok sayıda ihmal haberi geliyor. Zaman gazetesinde Çukurca'da 6 şehit 9 yaralı üst başlığıyla yine baskın yine soru işaretleri şeklinde verilmiş bu e, manşetten. İstihbarat var, tedbir yok diyor. Bu kimin hazırladı? Mehmet Kamış'ın haberi. Yok, o yorum yapmış. Gündem başlığıyla haber merkezinden yapılan bir muhabbet bir şey haber bu. Emniyet ve askeri istihbaratın baskınla ilgili yaklaşık 10 gün önce gerekli uyarılar gerekli makamları uyardı öğrenildi diyor haberde. Emniyet Genel Müdürlüğü 8 Temmuz'da 60 kişilik bir grup çukurca sınırındaki askeri birliklere eylem yapacak diye bir bilgi iletmiş ha bölgenin hakim tepelerinden Han tepede konuşlanan birlikler yüksek teknolojik imkanlara sahip olmasına rağmen bunlar kullanılmadı diyor Termal kameralar çalıştırılmamış bunun üzerine hareketlilik gözlenmedi gözlenemedi diyor. Sensörler de birliğe yaklaşan şahısları tespit eden sensörler de faalitte değildi. Aydınlatma mayınları da devreye girmedi diyor. Yani bütün bu anlatılanlar doğruysa hakikaten büyük bir problem var demektir orada. En azından hazırlıkla ilgili. Evet. Hantepe'de saldırıya uğrayan birliğin aydınlatma fişeği de atmadı belirtiliyormuş. Evet böyle bir haberle karşı karşıyayız. Çok Sabahleyin e, BBC Türkçe'de e, bir şeyde açıklama vardı ama ben sadece radyodan dinleyebildim. E, Murat Karayılan'la BBC'nin yaptığı BBC Türkçenin dil bir röportaj. Ha BBC'nin e, Türkçe'ye de aktarılmış bir kısmı e, şey radyo programına. Eee BBC'de şu anda İngilizce bulabilmek mümkün. E, aslında ...gayet geniş olarak PKK'nın ne olduğu... ...26 yıldır böyle bir çatışma... ...durumunun olduğunu anlatıyor. Ve... ...Karaylı'nın aslında genel anlamıyla... ...silah bırakmayı tercih ettiği ve örgütü... ...daha dağıtmaktan yana... ...daha önce Abdullah Öcalan'ın söylediğine... ...benzer perspektifte tuttuğunu... ...söylemek mümkün buradaki röportajda. Diyor ki... ...silahlar bırakılabilir... ...çatışmak istemediklerini söylüyor. Birleşmiş Milletler... Denetiminde bir Gözetim olursa Kısa sürede silahların Bırakılması onaylanabilir diyor. Ben o şekilde dinlemiştim yani Tam ve olarak şunu söylüyor aslında Eğer Kürt sorunu çözülür demokratik bir şekilde Ve e, diyalog yolu Açılırsa bütün silahlarımızı bırakırız Evet silah falan da taşımayız Demiş Ancak e, durumun böyle olmadığını e, Sürekli olarak tehdit içeren Mesajlar aldıklarını söylemiş ve eğer Türk hükümeti, Türkiye hükümeti e bunu kabul etmeyi reddederse, yani kabul etmezse e bağımsızlık ilan, et, ilan etmek zorunda kalabiliriz demiş. Evet. Sonunda da haberin zaten işte Türkiye'nin son birkaç aydır e hava saldırıları ve e yerden operasyonlarla Irak alanına girip çıktığını söylüyor BBCsi. İki tarafında sadece ve sadece çatışan tarafı e, hedef aldığını söylüyor iki tarafta diyor. Anca, ve e, her iki tarafta birbirini sivillerin öldürülmesinden sorumlu tutuyor demiş. Evet <gülüyor> bu arada BBC Türkiye'deki yetkililerle de yetkililere de sormuş bu açıklamayı galiba ve teröristlerin... ...yaptığı açıklamalara... ...karşı cevap yetiştirmek gibi... ...bir alışkanlığı yoktur... ...cevabını almış yetkililerden de. Evet, gerçekten işlevli bir tavır olarak... ...devam ettiriyorlar, önemli. Evet, peki bu... ...böyle bir korkunç... ...haberle, ölüm haberleriyle... E, ...girdik sonuç olarak... ...işin içine tekrardan... <gülüyor> ...yani... Piyade Üsteğmen Çetin Aylar, Uzman Çavuşlar Turgay Yılmaz, Mesut Keklikçi, Piyade Uzman Onbaşılar Samet Yılmaz, Ayhan Say, Onbaşı Hakan Yutkun öldü. 9 askerin hafif yaralandı. Çatışmada bir teröristin de ölü ele geçirildi. O klasik terimle ölü ele geçirildi söyleniyor. Evet bu tabi herhalde araştırılacaktır Zaman Gazetesi'nin manşetten e, verdiği ve çok ayrıntılı olarak ortaya koyduğu hiçbir e, hazırlıklarla ilgili çok önemli ihmal eksiklikler göze çarptığı yolundaki haberini başka gazetelerde pek görmedim ama ne termal kamera çalıştı ne de kobralar desteğe geldi deniyor haberde. Öyle bir... Ayrıntılı bilgilerin içerdiği bir haber vardı. Derleme bir haber. Herhalde bunun üzerine gidileceğini düşünmek mümkün değil mi? Çok geniş çaplı bir grup tarafından yapılmış isimlerini şimdi ayrıntılı olarak saymayalım. Birinci sayfa manşet haberinde böyle bir şey var. Yine baskın, yine soru işaretleri demiş. Evet Türkiye'deki diğer haberlere dönmeden önce şeye bakalım biraz da Rusya'yı kavuran sıcaklarda yüzlerce ölü olduğu söyleniyor. Hı hı. Bu muazzam bir şey. <gülüyor> Birkaç günden beri Rusya üzerinde e, ki bu sıcak hava dalgasının bir gün içinde 71 kişinin serinlemeye çalışırken nehir ve göllerde boğuldu açıklaması var. Bu yıl için bir rekor olduğu söylenmiş. Ay başından beri bu şekilde serinlemeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 689'a çıkmış. Az bu sayı değil ciddi anlamda ölüm sebebi sayılabilecek, istatistiklere girecek bir durum herhalde. Evet yani 20 günde 700'e yakın insan. Çok şey yani yüzme bilmeme sorunu mu var acaba bilmiyorum ama. Yani yüzme bilmeme sorunu... Olsa bile olmasa da hani her yıl böyle devam etmenine göre bir değişik durumdan bahsetmek mümkün. Günde şey yakın insan ölüyor yani. 35 dereceye kadar yükselmiş durumda onlar tabii daha az alışık. Moskova sakinleri hı hı. Rusya'da daha yüksek kuzey enlemlerde oldukları için acil durum ilan edilmişti ülkenin 19 ayrı bölgesinde. Olan üstü hal gibi bir şey. Bu arada e, ülkede bir yüzme sorunu durumundan da bahsediliyor. E, yani geçen yıl mesela 2.733 kişi boğulmuş Rusya'da. Bunların büyük bölümü alkollüymüş boğulduklarında ya da yüzemedikleri halde çok aça giden insanlarmış. Ama bu yıl rekor kırılacakmış evet, herhalde. Öyle de diyorlar. Öte yandan e, hala bekleyiş devam ediyormuş. Meksika körfezindeki büyük e, petrol faciası akıl almaz boyutlara ulaştı ve devam ediyor. Bu 10 yıllar hatta 100 yıllar sürecek etkilerinden bahsediliyordu. Ted Allen, emekli or amiral Ted Allen'ımız Tonton amca. Allen amca bir açıklama daha yapmış. Biraz daha bekleyelim galiba iyi görünüyor dayanıyor kapak demiş BP'nin taktığı kapak. Bu uzun zamandan beri beklediğimiz iyi haberdi demiş. Ortalık ama Dar mailin çektiği fotoğraflar ve yazdığı yazılar pek çok başka da var ama en önemli takip eden adam o. Onun yaptığı haberlere bakılacak olursa ortalık cehennem ötesi bir manzara gösteriyor. Son şeyinde Interpress Service'ten yayınladığı son haberinde BP Petrolü. Meksika körfezindeki yiyecek zincirini tamamen zehirledi diyor. Fotoğraflarını da çekmiş. Yani e, bulaşmamış mavi yengeç ki en büyük e, oranın en önemli canlılarından biri. Büyük bir ekonomik kaynak olarak da satılıyor ediliyor. E, çok az yerde artık hiç bulaşmamış petrolün içine karışmadığı mavi yengeçler bulunabiliyormuş. Çünkü çok küçük larvadan hemen yengece dönüşmüş olan çok küçük yengeçlerin bile kabuklarının altında artık petrol damlacıkları Hı -hı. tespit edilmeye başlamış. Mississippi'nin e, bu marş denilen yarı bataklık sulak alanlarında işte Mississippi'den. E, bunu e, Güney Mississippi üniversitesi araştırma laboratuvarının başındaki Harriet Perry söylemiş ve pek çok yani bunun önemi şurada yengeçlere ölürse ne olur diye düşünmemek lazım pek çok insanın şey pek çok canlının beslenme e, baş besini oluşuyor birçok balık ve kıyı kuşu onlarla besleniyormuş bu da işte 20 Nisan'da British Petroleum'dan BP'nin Deep Water Horizon kuyusundan patlamadan sonra... ...Körfez'in 3 yani ay oldu. Tam 3. ayı bugün idrak etmiş durumdayız. Bu büyük faciada... ...Körfez'in bütün beslenme zincirini alt üst ettiğini gösteriyorlar. Yani şimdi bu... Pek çok artık fotoğrafları da engelleyemez hale geldi. Çünkü o kadar çok ki BP'nin de bütün çalıştırdığı adamlarla koruma şirketleriyle önlemesine, hükümetin de önlemesine imkan kalmadı çekilen fotoğrafları. Yani gazetecilerin girmesini. Bir de bu önleme baskısından çok daha fazla uğraşmaya gereken pek çok işleri var. Hani şirketin batması vesaire, Zarturt gibi şeyler konuşulurken... ...bunlar galiba ikinci... ...ama oldu. asıl piyarla uğraşıyorlar tabii... ...tamamen bütün mesele... ...şeyi halletmek yani... ...görüntüyü kurtarmaktan ibaret olduğu... ...ahşikar bir şekilde ortaya çıktı... ...bence hiç öyle lafı... ...eveleyip gevelememem lazım diye... ...düşünüyorum okuduklarımdan... ...yani bu petrole batmış... ...hayvanları çakallar... ...kayotiler yiyorlarmış... ...onları da orası şey ya... ...hep filmlerden bildiğimiz... ...ya da belgesellerden timsahlar... Timsahlar daha dağ içeride o kuşları gene yiyorlarmış. Böylece yani pelikanların petrolden nasıl öldüklerini biliyor musun diye sormuş. Bir e, oradaki görevlilerden biri Dean Wilson diye. Kanatlarını açıyorlar ve onlar e, kanatlarını kuruttuklarını zannediyorlar açınca böyle güneşte. Ve tamamen pişiyorlar. Pişerek ölüyorlarmış yani... ...Pelikanlar... ...ve bütün binlerce kuş... ...bu şekilde bir... ...şirketin... ...hırsı nedeniyle gidiyor... ...kar hırsı nedeniyle demiş... ...tabii o bir de yabancı şirketin demiş... ...sanki fark edecekmiş gibi... ...tabii bu standart... ...bizim olsa yapmazdı... ...Amerikan şirketleri biliyorsunuz... ...Amerika'da petrol ararken yanlarında birer de bidon taşıyorlar. Eğer sızma olursa hemen kapatmak üzere. Halbuki İngilizler öyle değil. Ama yani yani şu anda 45 bin işçi çalışıyormuş. Bir ordu çalışıyor bu temizleme işlerinde. Fakat 8 milyon, 8,5 milyona yakın varit zaten dökülmüş vaziyette. Körfez'e fışkırmış vaziyette. 6 7 milyon litreye yakın da kimyasal e, dağıtıcı denilen işte bu eritici madde. Koreksit 9500 ve Koreksit ya yani Amerika, e, İngiltere'de yasaklanmış olanlarla aynı. İngiltere'de onlar yasak kullanılması çevreye verdiği büyük zarardan dolayı canlılara. Ama şeyde yasak. Yani BP İngiltere'de yasak olan maddeyi Amerika'da ...kullanabiliyor... ...Körfez'de... Hı hı. ...yani bunlar baş ağrısı... ...kusma, diyare... ...gözlerde, iritasyon... ...ve nefes alma zorluğu... ...solunum yolları, zararı... ...ve merkez sinir sistemini... çalışmasına engelleyecek... ...bir baskılama uyguluyormuş... ...nörotoksik etkileri... ...genetik etki, mutasyonlar... ...aritmi... ...kalpte aritmi... Ve ...kalp damar, kardiyovasküler... ...zarar veriyormuş. Sadece... ...bu bahsedilen iki... ...maddeden bahsediyoruz. Ve batı... ...dünyasındaki... ...en önemli ikinci... ...deltadan bahsediyoruz. Dünyadaki de en önemli... ...deltalardan biri. Mississippi Nehri'nden bahsediyoruz. İşte böyle. Ama... Yapılacak fazla bir şey yok herhalde çünkü yok. bu şirketlerle mücadele edilmediği sürece sonuna kadar yabancı şirketler değil mi? Hayır yabancı değil bütün <gülüyor> bu algın <gülüyor> şirketlerle yapılacak tek şey bu aslında yani dami şehdeki madendeki kanarya öldü aslında. Bütün Çoktan haber. öldü de fark etmez yani. İşçilerin de ölmesi çok da sorun değil. Ölene kadar kömür çıkarttıkları sürece bir sıkıntı yok şirket açısından bakacak olursak. Bu arada bu işmanlarda Kalahari çölünde susuzluğa mahkum ediliyor diye bir haber var. Yani insanın pek ee, okuyacak hali kalmıyor haberleri doğrusu. Aslında hiç dert o değil. Kalahari'de bu şuanların e, susuzluğa mahkum edilmesi amacıyla değil ama e, şimdi orada turizmin gelişmesi için gereken e, su kaynaklarını başka türlü kullanmak. İşte havuzu var, jacuzzi'si var, spası var, o su var, bu su var biliyorsunuz. E, suyu böyle kullanmak gerekiyor. O yüzden e, bölgede turizmin artması için dünyanın en kurak bölgelerinden biri de olsa e, yerlerin artık suyu kullanması zorlaşıyor. Çünkü e, dediğimiz gibi işte en kurak. Yerlerden biri. Herkese su yok. Böyle. yani e, Ama onlar zaten boş Evet. Yani bir önemleri yok. Niye önemleri yok derseniz kesinlikle derilerin rengi değil. Suratları değil. Tipleri değil. Çok daha net bir sebep var. Paraları yok. Bir değerleri yok yani. Hani alışveriş yapacakları bir güçleri olmadığı için. Dünya üzerinde de esameleri okunmuyor. E, bunun sonucu olarak da. Artık işte turistler için daha iyi bir durumun üretilmesi gibi iyi bir niyetle Botswana' Çevre Koruma ve Ulusla Ulusal Parklar Bakanlığı e, böyle bir işe girişmiş. İşte e, hükümet de destekliyor işte barlar var o var bu var su lazım demişler. Zaten ee, orada avcılık safari filan turizmi de var. Tabii. Buşmanlar ama atla deveyle filan taşıyorlar. O, o lüzum motorlu taşıtları yokmuş. Eşek yardımıyla taşıyorlar Hı -hı. suları onlara da boş ver diyorlar susuz sus kalsınlar daha iyi. Yani bence hiç öyle demiyorlardır Demiyorlar, da evet. umursamıyorlardır. Yani su, suyu ya yani mesela atıyorum ormanda bir su kaynağı bulduğunda ya acaba bu ayıların suyu mudur eşeklerin suyu mudur deyip düşünüyor muyuz? Hayır. E bu şuanlarda 3 aşağı 5 yukarı ayıdan eşekten farklı bir şey değil. Para harcamıyorlar para kazanmıyorlar e, bu durumda değerleri yok. Yalnız o değil ama. Başka bir şey daha mı var diyorsun? Bir ufak sorun daha var. O buşmanların topraklarında tesadüfen elmas yatakları var ve hı hı. onları çıkartıp sevgililerinin, sözlülerinin nişanlarının parmaklarına takmak için. Boşmanlar mı? Hayır. Beyaz, büyük beyazlar. Ha, sevgililerinin nişanlılarına taksınlar. E e bu onun durumda... için o topraklarda buşmanların olmaması lazım. Kapito. Susuz bırakmak işe yarayabilir. <gülüyor> tamam. Başarılı <Kapiş>. bir deneyim. <gülüyor> yani su önemli sayıdır. Herhalde buşmanlar da susuz yaşamıyorlardır. Hayırlısı. Yani diyecek bir şey yok işte. Zaten deminki haberle ve bir önceki haberle sıkı sıkıya bağlı bir başka haberin başka öbeği. Buradakilerin ölümüyle ilgili gözyaşı dökmeniz üzülmeniz falan gerekmiyor. Çünkü işte zaten yoklar. Modern olarak. Evet. ...doğal gaz buru hattında da... ...bir patlama olmuş ağrıda. Ne olduğu belli değil tabii... ...her zamanki gibi. Sabotaj da olabilir... ...olmayabilir... ...ve benzeri ve benzeri. Çevreye bir şey olmamıştır ya, kim ama. Kime ne canım. <gülüyor> ne? Konu o değil. Konu işte bir sabotaj olmuş olması... ...olsa olsa bunun ekonomik bir değeri... ...olabilirdi ki haberde o da yok. Bölgeye çok sayıda polis, jandarma... ...ve itfaiye ekibinin... ...sevk edildiği gibi... Haber derin ne olduğunu bilmediğim ayrıntı var. Daha önemli bir ayrıntı da var. Botaş görevlileri... ...kapatmışlar hemen. Vanaları... ...Gürbulak... ...sınır kapısında ve ilçe merkezindeki... ...vanaları kapatmışlar. Boru hattındaki yangında... ...ne olmuş? Sönmüş. Dakikalar sonra şiddetini... ...yitirdi diyor. Artık sönmeye de... ...sönmemiştir. O... E, o ...şiddetini yitirmiştir. Ama olsun... Ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlamış. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme. Hiç zaten dar çaplı yapıldığını görmüyoruz ben ama... De orta çaplı bile yok. yok hep geniş, geniş, geniş çaplı böyle. En geniş çaplı borular gibi oluyor. Ve patlamayla ilgili net bilgilere, şu anda bilgi var ama net değil, incelemeden sonra ulaşılacağı belirtilmiş... İyi bunu takibi alalım. Tabii tabii unutmazsak <gülüyor> biz de yetkililerde. <gülüyor> Hatta Gürkan'a bırakalım bu işi. O takip etsin tamam. biz bildirsin bize. Gürkan ve e, Botaş yetkililerinden cevap bekliyoruz bu durumda. Birinden biri herhalde bir cevap verecektir. Bir de çevre etki değerlendirme raporu. Aman boşver onu. O önemli değil. Bu arada e, İngiltere'den de ilginç bir açıklama oldu. gördüm, da gördüğümü bilmiyorum. E, MIP. ...Five denilen işte e, istihbarat servisi İngiltere'nin Saddam Hüseyin bize tehdit değildi <gülüyor> gibi bir açıklama yaptı ki sanırım geç bir açıklama. <gülüyor> evet. Yani yeni açıklama bu. E, yani işte İran işgalini hatırlayan var mı bilmiyorum ama her an e, Amerika ve İngiltere ve dünya için... Tehdit olabilecek bir Saddam Hüseyin vardı ve 40 dakika içinde tüm dünyayı nükleer silahlarla kimyasal tozlara boğabiliyordu her an. Ve ee? ee, bu sebeple de işgal edilmişti Irak. Şimdi Irak işgal edildi ama e, MI5'in başkanı daha doğrusu eski başkanı Eliza Manningham Baller demiş ki biz o dönemde de bu dönemde de şu dönemde de asla Saddam Hüseyin'i tehdit olarak görmedik demiş. Tehdide hep düşük olarak Irak'tan değerlendirdik demiş o niye işgal etmişler? Ee, o da anlamamış bence. Çünkü diyor ki İngiltere'nin Irak'taki varlığının ve rolü işgali İslam'ı hedef alan bir saldırı olarak yorumlayan genç Müslüman nesil radikalleşiyor bu yüzden demiş. Endişeli yani. <gülüyor> Üstüne e, Saddam'ı tehdit olarak görmediği gibi e, işgali tehdit olarak görüyor galiba. Ama emekliler böyle oluyorlar biliyorsun. Emekli olunca birden gerçeği görüverip aydınlanma yaşanıyor. Peki e, gazetecide o hanıma sormamış mı? Şimdi geri çevirelim o zaman filmi. Baştan Hemen. oynatalım. Bir evet. daha böyle oynar mı? E, oynar herhalde çünkü filme çekildikten sonra teknik olarak başa ya da sona sarabiliyorsun ama yeniden çekemiyorsun. Evet. Yeniden oynatalım. Ama ben anlamadım Saddam şimdi. Saddam'ı diriltelim. Ee, Manningham Baller ayrıca Saddam Hüseyin'in elinde kitle imha silahları olduğunu söyleyen Dosyayı hazırlayan karma İstihbarat komisyonu da üyesi. Yani yetkili bir kadın. Yetkili, etkili ama fikir değiştiren bir kadın herhalde belli ki. Çünkü Dönek. şey diyor. Komisyonun açıklamasında şey demiş. Yani bir savaşa giriyorsanız elinize güçlü veriler olmalı demiş. Anlamadım yani. Onunla bu aynı mı acaba? Ama Belki aynı yok, o da gitti. O Artık Ortadoğu'ya barış getiriyor. 45 dakika... İçinde bizi vuracaklar diyordu. Peki onu da tekrar başa getirelim. Saddam'ı da başa getirelim. Bush de gelsin. Ve bir daha oynayalım. Diyoruz. Bir daha oynayalım. Vallahi bilmiyorum ki Irakların en azından hoşuna gitmeyebilir bu oyun. Yani çünkü baştan başlama fikri bile e, ürpertici olabilir onlar açısından. Bir buçuk milyon kişi gitti öldü. Onları da geri getireceksek baştan oynayabiliriz. E, tabii canım. Ha tamam. O Hepsini geri getireceğiz. Her şey çok güzel olsun diye oynayacağız oyunu. Bu arada e, haberin altında da ayrıntılar da var. İşte komisyon e, geçen Kasım ayında başlayan ya biz bu niye girmiştik komisyonu. Tabii öyle demiyor onlar adına. Daha fiyakalı bir ismi var ama e, hikaye bu. Nasıl oldu da biz bu savaşın içindeyiz diye İngilizler anlamaya çalışıyorlar. Britanya İmparatorluğu daha doğrusu. Beş kişilik bir komisyon kuruldu ve olayları inceliyor. E, ancak... BBC haberi bu. Şöyle bitiyor. Bununla birlikte soruşturma sonunda bir kişi ya da kurumun suçlanması ya da sorumlu tutulması beklenmiyor. <gülüyor> diye bitmiş. <gülüyor> İyi i̇şte canım her şey güzel. Bu evet, arada evet. Afgan... Önemli olan ne gibi dersler alınıp alınmadığına bakmak. Yoksa suç falan. Gerçi bunlar suç. Savaş suçu. İnsanlığa karşı suç falan ama. Ya, olabilecek en büyük değil. suç işte Amerikalı e, hakim o zamanki savcı ...Nürnberg mahkemelerinde... ...Naziler yargılarken söyledi. Halbuki ne ya hatalar yapılmış. Saldırı, saldırı suçu... Hı hı. ...yani bir devletin... ...bir başka devlete saldırması suçu... ...insanlığın işleyebileceği... ...en ağır suç olarak... ...tescil edildi tarihe ama olsun. Hı hı. Bir daha te filmi tekrar oynatsaydık... ...Teskere ne olurdu sence? Evet çıkabilirdi. <gülüyor> Belli olmaz o tezkere işi. Zaten BBC şey de demiş ya. Beşinci soruşturma bu. Önemli değil. değil. Haberi yapmayacaklarmış ama editör iktirmiş. <gülüyor> ben öyle anladım yani. Bu arada Afganistan'da da Afganistan'ın geleceğini belirleme toplantısı da çok güzel olmuş. Afganistan'ın geleceğini, başkalarını belirlemesini de çok olumlu karşıladığımızı E buradan, normal değil, değil mi zaten evet. böylesi çünkü Afganlar en yağıtında... değil Afganlar da varmış Afganları de bir iki kişi var tabii orada Hamit Karzai filan kendi güvenliğimizi kendimiz elimize almak istiyoruz ama daha dört yıl var demiş hazır değiliz demiş yani tarih belirlenmiş 2014 dedin mi sen sağ Afganlar selamet 2014'te bu iş bitiyor. Ben öyle okumadım. 2015 sonrasında da NATO'nun e bölgede canım, kalacağı falan. Kalacak tabi. Ama esas sorumluluk o zaman Afganlara geçecekmiş. Yani bütün askeri ve hukuk operasyonları bizde kalacak demiş. Körfez'de de yeni derin su şeyleri de başladı. Maraton Marathon Oil diye bir şirkette başlamış araştırmaları. O da hoş olacak. İngiliz başbakanıyla, Britanya başbakanıyla Obama'da buluşuyorlar. BP konuşacaklar herhalde. Ama sana en güzel haberimi söyleyeceğim şimdi. Yeni bir silah icat edilmiş. Nasıl yani? Raytheon şirketi. Aman, o yeni sayılmaz aslında ya. Niye? E, yıllardır devam laser. eden bir silahtı o. Şey bu? Demir Resim. kubbe. Yok. E, onu demiyor o, musun? Hayır o demir kubbe de var. O İsrail'inki. tam karıştırdım karıştırdım bir dakika. Seninkisi lazerli bir şey mi? Evet. Neyi vuruyor? Her şey. Şimdi Raytheon laser silahı geçiyor. Evet. Bir uçağı düşürebilecek güçte lazer silahı, lazer ya da nasıl okunuyor bilemiyorum silah ürettiğini açıklamış. Amerikan Deniz Kuvvetleri ile birlikte kardeş kardeş geliştirmişler bir gemiye monte edilmek üzere. Bak resmi de var burada. Ateş ediyor bak. Gördün mü lazer ışını nasıl daha gidiyor? Daha çok stopuna benziyor ya. Evet. Çocuklarımıza da bunların modellerinden vereceğiz, oyuncaklarından. Yalnızca denizde denenmiş, yalnız haberin olsun. Ama Ne fark de... eder ki göğe doğru atmıyor musun? Ha denizde, akarada. Evet. Galifor Burada TDK için. henüz laser ya da lazerin Türkçesini üretmemiş. O yüzden istediğin gibi aksanlandırabilirsin durumu. Amerikan ordusu ve savunma şirketleri uzun yıllardır araştırmalar yürütüyormuş ve sonunda yapmışlar. İsraililer de yapmış demir kubbeyi. O demir kubbe de e, birden fazla füzeyi aynı anda durdurabilme ve vurdurabilme falan gibi harika özelliklere sahip. Gerçi bu özelliklerin olup olmadığına dair bin bir tane deney. Hem Amerika bu konuda epey parası açıp sonunda düşündü. E, Mutlu olmayabiliyor sonuçlardan. <gülüyor> Hem İsrail yani bu bilmem kaçınca ama bu sefer olmuş Demirkubbe. Olmuş her zaman olmuş derler öyle. Ben yani de tam hiç... onu düşünüyorum. Yani hep oluyor sonra bir şey oluyor. Ne oluyor bilmiyorum. Tabii Rafael'de o... yapılacakmış işte. Dün Rafael şirketi var ya devlet kuruluşu oldu önce özeldi. Hı -hı. Dün sizin öneğin yazısında da değinmiştik. O başka ne? Sentry bir şey. Sentry tech yapıyor. Sentinel tech. Nöbetçi teknolojisi. İnsansız her şey. Bu da demir kubbe. İnsansız demir kubbe. Şimdi Bu insansız demir kubbenin tam çalışabilir hale gelmesiyle e, para alacağı zaman aynı zamana gelmesi tabii ki ticari bir şans diyebiliriz. E, i̇şte böyle işte çalışıyor falan filan. İma, el yapımı füzelerin elde ve tank tunk çekişle <gülüyor> yapılan füzeleri vurmak için Zaten söylüyor. Filistin'den atılan basit roketler 100 dolar karmaşık denilen grad füzeleri ise 8 bin dolara mal olmaktaymış. E, halbuki şimdi bu füzelerin her bir atışı demir kubbenin 50 bin dolara mal oluyormuş. E, bu Kim ödüyor bunun parasını? Yani ben ödemiyorum. Sen de ödemiyorsun. Boş ver üzümüye bağını sorma gibi bir şey diyebiliriz. Ama galiba daha çok e, Amerikan e, vergi verenleriyle İsrail'in vergi verenleri ödüyor. Evet, başka öyle. kim ödeyebilir Ben ki? öyle sanıyorum ama ben sevindim gene de. Değil mi? İnsanlık insan için küçük ama insanlık için büyük bir adım değil mi bu? Çok büyük bir adım. Evet. Gerçekten silaha karşı silaha karşı silaha karşı silaha karşı silaha diye devam edeceğim yani. <gülüyor> yani şey. İşte her şey çok güzel olacak. İyi iyi demir kubbe de var. Daha güvenli, daha müreffeh, daha iyi bir Lazerli dünya. demir kubbe. Açık gazte Hermans Hermits topluluğundan dinlediğimiz I'm Into Something Good adlı parçaydı bu da ikinci parça çalıyoruz Hermans Hermits topluluğundan. Bu topluluğun kurucu elemanlarından Barry Whitwoman doğum günü 21 Temmuz 1946'daydı. Manchesterlı bir grup bu ve grubun davulcusu işte bugün doğmuştu. Onun için çaldığımız ikinci parçada buydu. İyi bir şeyler yapacağım gibi bir his var içimde şeklinde çevirebiliriz. Evet, şimdi biraz da sulu gözlü ve acıklı durumlara politika üzerinden okumalar yapalım. Başbakan Erdoğan 12 Eylül Kurbanlarının son mektuplarını okumuş. 12 Eylülde yapılacak. Referandumda Anayasa Değişiklik Paketine neden evetlenmesi gerektiğini anlatmak için 12 Eylül döneminde idam edilen gençlerin mektuplarını okumuş. Tabii yani bunun şimdi ancak konuşuluyor olması da şayanı hayret bir durum 30 yıl sonra. Böylece ayrıca referandumla ilgili tavır belirtip de 12 Eylül kurbanlarını doğrudan örtülüyor. 12 Eylül'de asılmış, öldürülmüş olan insanların e, mektuplarını ya da onlarla ilgili herhangi bir şeyi anmayan son liderdi Erdoğan. O da anarak böylece referandum süreci içinde evet ve hayır cephesinden herkesin 12 Eylül e, kurbanlarıyla dayanışıyor olduğunu öğrendik. Bu bu kadar yoğunlaşan durumlarda genellikle geçmiş olsun. Dışında çok söyleyecek bir şey kalmıyor. Demek konu 12 Eylül değil. Ben buraya vardım açıkçası çünkü. Yani en azından e, bu taraflar açısından çünkü evet diyen tarafta da hayır diyen tarafta da e, 12 Eylül'de ölenler e, böyle birer poster durumuna getirildi. Bu da çok hoş bir şey değil sanki. Daha önceden de bunun pek sözünü eden de siyasetçilerden pek fazlasını hatırlamıyorum. Ayrıca. Bunu söylediğin anda hayır cephesinden bir kısım sol e, şey diyebilir hayır biz hep söylüyorduk falan diye. Ee, bunun sonu yok galiba evet, yani Benim bir tek gördüğüm hani e, Sonuçta CHP andı, AKP andı MHP andı e, Peki e, tamam. Kim en çok ağladı? Ya onu Öyle bir ölçüm yapmadım çünkü Baştan buraya varacağımızı bilmiyordum ama Baştan izleyecek olursak herhalde görebiliriz Ama en çok ağlamasıyla Herhalde konuşturan Erdoğan Evet. Bu da normal başbakan e, Gerçi üzerine konuşulanlar ayrıca ilginç Bence ama neyse dün işte ee, Erdoğan boğazı düğümlenerek ve zorla e, bitirebildiği bir konuşma yaptı Sadece Erdoğan değil pek çok e, bakan ve milletvekili de ağlamış 12 Eylül döneminde idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu, Erdal Eren, Necdet Adalı gibi isimleri anarak gözyici döktü diyor Böyle yani Aslında hani açıkçası bu referandum haberleri çok yavan ve sıkıcı doğrusu isterseniz En azından benim için bende yarattığı his bu Boycu geliyor çünkü e ee, yani işte o öyle dedi böyle dedi belagat sanatı üzerine e, bir eğlence izliyor gibi hissediyorum kendimi genellikle e, işte konuşulmuş edilmiş falan filan e, Kılıçdar onun açıklaması bir garip geldi bana yalan söylüyor istismar ediyor yalancıktan ağlıyor falan filan gibi bir hikaye var ortada o da bir garip bir durum. Yani yalan mı doğru mu gerçekten bir şey değiştiriyor mu bilmiyorum. Çünkü ağladıysa gerçekten o zaman haklı ve doğru söylüyordur. İnanmıştır. Ağlamadıysa gerçekten bu durumda yalancıdır ee, diyemeyeceğimize ya da diyorsak dokuz yaş e, gibi perspektiften bakıyor olacağımıza göre. Demek ki ağlıyor olmasıyla alakası yok ama neyse. Böyle de bir şeyler de vardı. Ee, yani içerikten bir şeyler okumak gerekir mi? Erdoğan dedi ki falan diye herhalde gerekmez Bence değil gerekmez mi? Bence gerekmez çünkü çok var yani işte bir durum yani zaten bunlar... Kenan Evren'in dediği gibi işte solcularla sağcılar arasında eşitlik olsun işte bir öyle astık bir böyle astık falan hikayeleri vardır ya. Bu referandum sürecinde 12 Eylül'ü konuşmaya başlayan herkesin de böyle bir denge merakı da var. O yüzden Erdoğan da bu yolun yolcusu olarak... Hem soldan hem sağdan isimler saydı. Aralarında denge olmasına dikkat etti falan filan. Ya bildiğimiz teraneer aslında. Açıkçası benim hiçbir yerime pek dokunup bir yerimi ezmedi ama... ...benim duygusuzluğum da olabilir sıcak mıcak. Bir sürü fotoğraf da konmuş böyle işte... ...Edoğan'ın da hafifçe dolmuş gözlerinin fotoğrafı var ama... Pek çok erkek, bir de kadın fotoğrafı var milletvekilleri arasında göz yaşlarını tutamamışlar. Kimi mendilini gözüne bastırıyor, kimi de burnundan akan suları durdurmaya çalışıyor. Biri de alnını sıkıştırıyor mesela oradan akmasını. Kendini de. tutmaya çalışıyor. çalışıyor. Öyle bir durum var. Evet. Timsah gözyaşları döküyor demiş BDP eş başkanı Gülten Kışanak'ta şey gibi. Kemal Kılıçdaroğlu ile BDP yani Cumhuriyet Halk Partisi ile BDP arasında da bir paralellik. Yo, biri hayır diyecek referandumda biri boykot. Aslında aynı yere. Bu hayır. Var mı öylesi de? <gülüyor> <gülüyor> Tam aynı yeri tekabül etmiyor ama velakin. Ee, zaten birinin hayır birinin de boykot kararı 3 aşağı 5 yukarı e, AKP'li yakınıyla ilgili. E, BDP boykot kararı aldı. Kürtlerin e hakları ile ilgili bir gelişme olmadığı için özellikle. CHP ise e, AKP evet diyor diye hayır diyor. Desem yanlış olur herhalde ama 3 aşağı 5 yukarı zaten denklem yaklaşık 5-6 yıldır böyle. Evet. Hmm. Yani diyecek çok fazla bir şey herhalde yok yani işte referanduma doğru gidiyoruz gayet yavan gidiyor yazın siyaset Türkiye'de pek yapılan bir iş değil işte böyle belagatla falan filan takılınan bir süreç işte herkes 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi söyleyecek yalnız işte radikalin mesela bugünkü manşeti bence ayrıca da hani dikkate değer sayılabilir acı gözyaşı ve çelişkiler 12 Eylül'le hesaplaşmak zor demiş Radikal. Başbakan Erdoğan 12 Eylül'ün acılarını aktarırken aldığı hesaplaşacağız dedi. Ama Adalet Bakanı Ergin de darbecilerin neden yargılanamayacağını anlattı diyor. Öyle mi anlatmış? Ee, ben öyle okumadım aslında ama Radikal öyle yorumlamış. Ee, bununla ilgili başka bir şeylerin daha gerekebileceğine dair tartışmalar bir miktar yaşandı. Çünkü e, dün yanlış hatırlamıyorsam CHP ile BDP İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı hükmü uygulanamaz ifadesinin eklenmesini önermişlerdi öneri reddedilmişti genel kurulda bence kabul edilseydi gayet de iyi olurdu çünkü bu tip konularda zaman aşımı olması zaten doğru değil ama velakin bu yargılanamayacakları anlamına mı geliyor 12 Eylül cuntacılarının bunu hep birlikte göreceğiz herhalde ama yargılanmalarına dair tasarruf belirtmesi halkın ya da oy verenlerin herhalde garip olmaz değil mi? Yani bu teknik kısmıymış gibi geliyor bana. Her şeyin birbirine çok karıştığı, herkesin aynı taraftan aynı şehre ağlayıp farklı şeyler söylediği falan. E, bayağı bir çirkinleşen bir siyasi deng dengeler içinde gidiyormuşuz gibi hissediyorum. Belki o da anlamsız kılıyordur hani. Neresinden tutup konuşacağını bulamıyor insan. Evet, denge umması gibi bir durum oluyor bu. Bir miktar. Evet, öte yandan da şu şeyle ilgili bugün gazetesinin patlattığı olağanüstü haberle ilgili de biraz konuşmamızda fayda var herhalde. 15 Temmuz'da bir haftadan neredeyse bir hafta oluyor. Bir hafta nedir? 3 yıllık soruşturmadan bahsediyoruz. Evet, e, Genelkurmay'dan 20 Temmuz'da hürriyet üzerinden itiraf geldi diyor bugünkü tarafta. Bu olay karargahın başından beri bilgisi dahilindedir... demiş. Baş bu. kim? Yani kurmay başkanı orijinal İlker Baş bu. Genel kurmay kaynakları bir PKK'yı korumak için her onu düşürmeyi planlayan iki subayla ilgili haberi doğrulamış. Hmm. Bu önemli bir bilgi sayılabilir. En azından bir adım. Tabi Türkiye'nin birbirinden Şaşırtıcı, çarpıcı haberlerinden biri, en önemlilerinden biriydi bu. Yani çok PKK'lı vuruluyor, her onları düşürün adlı e, haber. Yani adlı da değil ne diyeceğimi de şaşırdım. Skandal aslında. E, nihayet bu konudaki sessizliğini bozdu diyor. Sessizsel aslında bu da yok gazetelerde. İşin ilginç tarafı genelkurmay açıklamaları da aslında ya genelkurmay aslında şunu söylüyor çünkü aslında genelkurmay söylüyordan öte e, hürriyetteki haber biraz daha farklı yani tarafın okuduğu ve çıkarttığı bir haber var bu haberin içinden ama bir de haberin kendisi var Metehan demirin haberi e, haber aslında şeyi anlatıyor orgeneral başbuğun kara kuvvetleri komutanı iken bu konuda bizzat soruşturma emrini veren kişi oldu ve bu konuda bir görmezlik ya da bilerek göz ardı durumunun söz konusu olmadı anlatılıyor haberde. Ki doğru. Bilmiyoruz doğru mu? Üç sene geçmiş hala soruşturma ortada nasıl Ay, doğru? şey açtırmış başbu. Tamam canım herhalde yani bununla ilgili zaten bir tartışma yok. Ee, ve ardından da niye böyle üç senedir devam ediyor olduğu Hürriyet'in haberinde e, uzama yetki karmaşasından diye verilmiş. E, yetki karmaşasından kasıt şuymuş. Ee, askeri kaynaklar olayda farklı kuvvetlere mensup subayların bulunması, havacı, karacı, denizci sebebiyle ihtilaf maşası yaşandığını ve konunun kuvvetlerin mahkemeleri arasında gidip geldiğini işaret etmişler. Hava Kuvvetleri Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Mahkemesi mi var? Evet. Anlamadım ben. Beni bildiğim zaten hani fazla bile sayıyoruz onu. Bir sivil bir askeri yargı var. O askeri yargının içinde karacılar, havacılar ve denizciler diye ayrıldığını bilmiyordum. Ama öyleymiş hürriyetin haberine göre. Bakan Gönül de öyle açıklamıştı ya. Vecdi Gönül Savunma Bakanı. Neyi açıklıyordu o da? İşte dosya e, öyle askeri mahkemeler arasında dolanıp dururken biz el koyduk yetki karmaşasını çözdük diyordu. Fakat emekli askeri hakim Ümit Kardeş'inla konuşmuş Lale Kemal taraf gazetesinden ve Ümit Kardeş... Bunu anlamsız diye nitelendirmiş. Yani gönül dosyayı Adalet Bakanlığı'na gönderir. Bakanlıkta özel yetkili mahkemeye gönderir. Bu kadar basit diyor. Yani zira PKK asker işbirliği iddialarına askeri mahkeme bakmaz diyor. Ama niyet işleri kapamak, örtmek olunca askeri savcıya göndersin. Sivil zaten korkuyor. Bu olay zamanında çıktığında gereğini yapmayanlar zaten suçlu. Başbakanı da yanıltıyorlar demiş. Bunu söyleyen savunma bakanı 2007'de savunma bakanı mıymış? Öyleydi. Evet. Sanırım öyleydi değil mi? Ya bu, bu gayet uyuz olduğum bir yaklaşım da genelde sanki hep birlikte evde oturmuş çekirdek çitleyip çay içerken e, Sadullah abinin de aklına bir şey geldi gibi anlatılıyor. Ama halbuki öyle değil. Yani yetkili dediği kendisi oluyor bize, biraz da galiba. Evet. yani ya genel kurmay bildiğimiz kadarıyla değil mi? E, yani... Hükümetin altında emrinde çalışıyor ve öyle kafasına göre falan bir durumu yok. Olamıyor daha doğrusu teknik olarak. Yani oluyorsa da burada suçlu olarak ya aa bak görüyor musun laf dinlemeyen komutanlar diyeceğiz ya da laf dinletemeyen savunma bakanlığı. Ya, yani tamamen absürdü aslında bütünlüğüyle tartışma e, ve ele alınış tarzı gerçekten saçmalık ya, Devletin böyle ayrı akıllı. parçaları var ve bu ayrı parçalar birbirinden gerçekten bağımsız işleyen... ...birbirinden habersizmiş gibi davranıp... ...aa bak o taraftan falan... ...bırak bu işleri... <gülüyor> su işleri miydi evet... ...hayır bir de... ...şey de çok ilginç yani... ...hala mesela bu şey... ...genelkurmay başkanlığının yaptığı... ...açıklamayı da beğenmemiş olmalılar ki... ...gazetelerde hiçbir şey söylemiyorlar... ...ama onu söylediğin anda... ...şunu da söylemen evet. gerekecek... Ee, orada bir köy vardı 2007'de uzakta orada şöyle şöyle füzeler <gülüyor> böyle böyle her onlar diyecek ardından da e, ayrıca bir haftadır bangır bangır orada burada yazıyor biz size vermediydik sayın okuyucu diyecek ee, diyecek de diyecek zor bir şey yani. Şimdi Ümit kardeş gayet ilginç bir hukuki, teknik açıklama daha getirmiş. Şimdi belli ki Milli Savunma Bakanı da danışmanları bilgilendirmiyorlar. Yani Başbakan'ı da bilgilendirmiyor ve yanıltıyorlar. Ama asıl bu açıklamayı yapan Milli Savunma Bakanı da biraz e, iyi bilgilenmemiş diyor. Yani Askeri Ceza Yasası 353 sayılı bir yasaymış bu. Hı hı. Müşterek suçları düzenleyen 12. maddesinde söz konusu iki subay vardı ya işte iki subay konuşuyorlar düşürelim edelim filan diye aralarında. Her onlar yerini belirledi. Çok fazla zayiat veriyoruz. Her onu e, düşürün diye bir subay bir pilot üsteymen, bir pilot yerbeyi arıyor. Bunu söylüyor. Tamam mı? Şimdi bu durumda kardeş diyor ki yasa var zaten ortada diyor. Askeri ceza yasasının 12. maddeste var. Yani bu söz konusu iki subayın sivil mahkemelerde yargılanmasını öngörüyor zaten yasa. Peki konuya genel kurmay başkanlığı neden bakıyor? Nasıl yani? Yani yasa, yasa, hı hı. askeri ceza yasası açıkça müşterek suçları düzenleyen. 12. maddesi işte askeri mahkemeler kuruluşu ve yargılama usulü hakkındaki kanunun müşterek suçları düzenleyen 12. maddesi açıkça şey diyormuş. Sivil mahkemelerde yargılanmasını öngörüyor onu, onu uygular. Peki neden genelkurmay başkanına bakıyor askeri mahkemeler? İşte bu yetki karmaşasını herhalde. Evet yani Türkiye'de fiili olarak hukuksuz bir rejim olduğunu söylemiş kardeş. Kanunlar dahi uygulanmıyor demiş bırak yani kanun boşlukları hukuk boşlukları olmasını bir yana bırakalım diyor, diyoruz. Mevcut kanunlar da uygulanmıyor. Ve şöyle getirmiş ortada terör örgütü PKK ile işbirliği yaptıkları iddia edilen iki subay var var mı var? İhan şeyle verildi. Terör örgütünün tüm eylemleri zaten, Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde görülüyor. Hı hı. Askeri yargıyla hiç ilgisi yok. Asker kişilerin PKK örgütüne deste, destek verdikleri iddiası da sivil suçla alakalı bir konu demiş. Ama uygulanmıyor. Çok son derece ilginç bir mevzu bu. Fazla ilginç olabilir mi? Yani hani... <gülüyor> Bir türlü işin içinden çıkılamadığı gibi aslında mevzunun e, yani tarafları diyebileceğimiz bir şey yok. Burada ciddi anlamda devletin bir zaafından bahsetmek her halükarda mümkün herhalde. Üç yıldır bir soruşturmanın sonuçlanamıyor olmasından tutalım da devletin e, kendi uçaklarını düşürmek, koordinatlarını bozmak bin bir tane garip garip hal. E, herhalde iyi bakmak gerekecek. Yani bu bugün gazetesin ihanet manşetiyle verdiği olaya iki yerden cevap geldi diye yazıyordu dün Altan, Ahmet Altan Birincisi bu soruşturmayı Geçiştirmekle suçlanan askeri savcıdan O askeri savcı Şu anda bir başka suçtan tutuklu Ve şey diyor Mitin böyle bir konuşma kaydı Bize geldi Birçok pilotun sesini Gelişmiş aletler bir de bu var Teknolojik aletler var Gelişmiş aletlerle karşılaştırdık Bu sesin uyduğu bir üst eğmenle Yarbay bulduk ama biri uçuştaymış. O konuşma anında öteki de yurt dışında. E peki adli tıp seslerin onlara ait olduğunu zaten. Evet. E nasıl oluyor bu? E bu ama... bir mucize. <gülüyor> <gülüyor> evet, mucize. Bu çünkü üçüncü isim. yani bugün gazetesi dün olayın başka bir boyutunu ortaya çıkartmış ve Tu amiralle görüşmüş bu şey her onların o üstteğmen pilot Yarbaydan önce. Şimdi konuşanlar o iki subaydıysa hangi iki subay? Askeri savcı zaten tu amiral konusunda hiç girmemiş. Konuşanlar o iki subaydıysa hangi iki subay? Onu da açıklamamış. Mit neden o telefonları dinlemiş? Onu da söylememiş. Yani soruşturmayı sapsaklamış, derinlemesine suçlara suçluları aramamıştı diyor. İkinci cevapsa hiç beklenmedik bir yerden PKK yönetiminden geldi. Bunu görmüştük dün ama okumamıştık. PKK yöneticisi bugün gazetesi bir yalan haber yayınlıyor diyor. Haber doğru olsaydı o subaylar ihanetle, idam şeyiyle yargılanırlardı demiş. Ona ne diyorsun peki? PKK nereden biliyor bunun doğru olup olmadığını? E aslında bilebilecek. Türk, Türk Bil... ordusu içindeki bir konuşmanın öyle mi? E, şu, ya aslında evet bilebilecek konumda değil. Ama şöyle de bilebilir. Evet. Eğer... E... Kendi örgütünün militanlarıysa sözü geçenler gerçekten o zaman militanların nerede olduğunu, nerede ne şekilde zayiat verdiğini vesaire biliyor olma ihtimali var. Ergenekon'un PKK'daki eli olarak biliniyormuş Mustafa Karasu. Öyle diyor bugün gazetesi. Yani bunların hangisinin propaganda, hangisinin devlet tarafından sızıp hangisinin gerçek olduğunu falan bilmek çok kolay olmadığından ben hep böyle kafam 30 derece sağ devriliyor bu tip şeylerde açıkçası. Ama şey ilginç yani bunu biliyor olması. Baya böyle bir yalanlamanın bir PKK yöneticisinden gelmesi çok ilginç. Yani haber doğru olsaydı subaylar ihanetle yargılanırlardı. Bu ne ilgilendirir ki onu? Ee, ilgilendiriyor çünkü kendi örgütüne de zan altında kalacağı bir durum yaratmıyor mu bu? Ee, evet. Şimdi o PKK yöneticisine sormak istiyorum diyor Ahmet Altan da Türk Genel savunmak niye sana düşüyor? Bence düşmekten öte kendini temize çıkarmakla ilgili bu. Yani yoksa çünkü TSK ile birlikte iş yapan bir örgüt Ergenekon'un bir uzantısı vesaire diye tanımlanması ihtimal doğuyor. Değil mi? Taraf gazetesinde psikolojik yara savaş yürüttüğünü söylemiş bunu işe yaptığı için ona ona da eleştiri getirmiş. Biz bu üslubu tanıyoruz diyor. Aynını Genelkurmay'ın generalleri de bize karşı kullandı diyor. Ee, PKK yönetimi de saçma sapan lafları bıraksın da gerçeklerden neden bu kadar korktuğunu Kürt halkına açıklasın diye de devam etmiş. Bitirmiş yazısını daha doğrusu. Son derece tuhaf bir durum ama. Ama bütün bunları konuşuyor olmamızın ve e, üstüne üstü konuşup konuşup hiçbir yere varamadan böyle hani karanlıkta oturmaya devam ediyor olmamızın sebebi 3 yıldır devam eden ve sonuca varmamış olan bir soruşturma. Yani. Bunun da sorumlusu başbakandır. E tabi. Yani, Bunu sonuçlandıracak olan bir tek. Çünkü nasıl olacağını nasıl gideceği. Iktidar, tabi kesinlikle yapayım. ve kesinlikle iktidara muktedir e, olma gücünü bunun için veriyoruz. Yani Sorsun, hani iyidir kötüdür ayrı bir konu da böyle açıklamalar yapacağını top versin başbakan'a o da soruşturmayı tamamlasın neyin neyi neyin doğru olduğunu da bulsunlar daha fazla da uğraşmayalım bu yani çünkü bulunmadığı zaman tam da böyle hani herhangi bir şeyle hiçbir ilgisi olmayan herhangi bir yere varmayan öyle miydi böyle miydi yok aslında şöyleydi falan diye devam eden bir muhabbet durumu bu herkesin işine geliyor olabilir taraflar açısından ama Hani barış açısından hiçbir işe yaramıyor mesela suçların cezalandırılması açısından hiçbir işe yaramıyor mesela falan filan. Bir yansız araç yaparım görürsün. Açık kaste. Meowoto. Mitat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mitat. Günaydın. Aydın.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 Ama birbiriyle bağlantılı. konuşmamızın evet. akışı içinde zaten buluşur bu iki konu diye düşünüyorum. Şimdi bu e, özel ordu meselesinin ayrıntıları tabii pek belli değil. E, gerçi 15 gündür ben de, de düzgün takip et, edemedim. ya yani onu e, bazı ayrıntıları kaçırmış olabilirim. E, fakat bu böyle bir düşünce, böyle bir projenin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 Ee, bu, bu özel koruculuk meselesinde de işte benzer şeyler gündeme geldi. Şimdi de burada e, hem ekonomik yanını çok doğru işaret ettiği nokta yani bu işsizlik ortamında milliyetçi duyguları da diyerek e, pekala oraya çok sayıda profesyonel insan bulunabilir. E, ben böyle bir e, ordu kurulursa ya da böyle bir ekip kurulursa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 Yani belli bir noktaya, belli bir hedefe kilitlenmiş özel askeri veya polisiye birim oluşturduğunuz anda bunun üreteceği sonuçlarla da yüzleşmeyi hazır olmanız gerekiyor. Ee, mesela Latin Amerika'da bu tür orduların, daha doğrusu bu tür birimlerin e, özellikle çatışmaların bittiği ülkelerde, yani belli bir barışın sağlandığı ülkelerde, o barışa nasıl büyük bir tehdit oluşturduklarını da biliyoruz. Evet. O birisler sonuçta ya mafya e, örgütlerinin temelini oluşturdular ya da kendileri mafyalaştılar. Ölüm mangaları diye adlandırılan pek çok Latin Amerika ve başka ülkelerde de. Evet evet. evet. evet. Ya evet. O nedenle ben hükümetin e, böyle bir projeye gerçekten girişip girişmeyeceği konusunda... E, ya ...bütün bunları dikkate almayacağı konusunda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 Nasıl oldu diye. Şimdi ben e, bunu daha önceki programlarımızda ne kadar konuştuk hatırlamıyorum ama e, özellikle Mahmur'dan sonra daha doğrusu Habur'daki girişler üzerinden evet. e, yaratılan büyük e, milliyetçi öfke balonu diyeceğim onu. Yani bir, e, bunun sergilenmesiyle ortaya çıkarılan o büyük tepki havası hükümeti korkuttu. Hükümet e, bu işte bu işte PKK ile pazarlığa oturuyor. E, görüntüsüne, e, görüntüsüne düşmekten büyük korku duydu. E, sanırım burada e, oy kaygıları belirleyici oldu. Çünkü o dönemde e, izleyebildiğimiz hatta çeşitli toplantılarda temas edebildiğimiz hükümete yakın insanlar da.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 hızla ortadan kalktığını veya azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi eğer gündeme gelen proje bu olsaydı anlaşılır bir şeydi. Çünkü Türkiye'de askerlik e, resmi ideolojiyi e, zihinlere zerk etmenin e, o gencecik insanları şiddetle e, küfürle terbiye etmenin en etkili yollarından biri olarak kullanılmıştır.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 Meyo mitat Mithat Sancer'le hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Kaste.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 Take long to find me I ask the Faithful light Oh well, did it take long To find me And are you gonna stay the night I'm Being followed by a moon Shadow Moon shadow, moon shadow Leaping and Hopping on a moon Shadow, moon shadow Moon shadow Jeromun Kat Stevens'dan Yusuf İslam, şimdiki adı Steven Demetre Georgiou. Georgiou asıl adı. ilk adı. Önceki asla asıl adı. 1948'de bugün doğmuştu ama hala Kat Stevens olarak en çok bilindiğini söylemek yanlış olmaz herhalde. Onun Kat Stevens olarak meşhur olduğu dönemden bir şarkı çaldık Moon Shadow çok tanınmış bir parçası kendisi aslında Kıbrıslı bir Rum ve İsveçli e, karışımı bir aileden geliyor İngiltere'de meşhur olmuştu ama şimdi İslam'ı benimsedi ve öyle devam ediyor Moon Shadow çaldık 1948'de bugün doğmuştu onu da söyledik Evet Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com Ve devam ediyoruz yayınlarımızı Açık Gazete Programı'na. Diyarbakır'dan da 648 sivil toplum örgütünün bir açıklaması var oldukça. Kalabalık bir grup bir barış sesi çıkarıyor. Yani aslında... E Gerçekten önemli çünkü 648 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelip bir şey söylediği ülkelerde o şeyin olmasına dair hızla çalışmak gerektiği herhalde çok açık ama e, işte çok uzayan çok sündürülen konulardan birinden bahsettiğimiz için Kürt sorunu ve çatışmalardan bahsettiğimizde böyle bir etki yapacak mı açıkçası çok emin değilim. Ama e, Diyarbakır'daki sivil toplum örgütleri adına açıklamayı Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Şemzettin Koç'un e, okuduğunu söylemekte. Fayda var. Söyledikleri şey şu. Parmaklar karşılıklı olarak tetiklerden çekilmelidir. Türk Silahlı Kuvvetleri operasyon yapmamalı. PKK'da eylemlerine son vermelidir, diyor Koç. Ve kalıcı bir çözüm içinde diyalog sürecinin başlatılmasını istemiş. Ve Abdullah Öcalan'ın da taraf alınmasını istemişler. 648 örgüt Diyarbakır'dan. Bu süreçte kendini sorunun tarafı olarak gören hiçbir aktör dışlanmamalıdır gibi bir cümle var çünkü. Bir de önemli bazı altını çizmemizde fayda olabilecek birkaç şey var. Diyalog yolunun açılması için de yapılan öneriler var burada. İşte başta temsilde adaletsizliğe sebep olan seçim barajının kaldırılması veya makul bir seviyeye düşürülmesi ve siyasi partiler yasasının yasaklardan arındırılması. Her seçim döneminde... Aynı şeyleri konuşuyoruz değil mi? Daima bu iki madde. barajlar. Evet, seçim barajı ve siyasi partiler yasa yasakları her seçimde kim bir kaçırdı? Yani 15 yıldan beri açık gazter var. Onda AKP'nin gerçekten artık iyice çirkinleşen e, bir dil ve söylemi ve yaklaşımı olduğunu söylemek mümkün. Mesela barajın indirilmesiyle ilgili CHP bence Kılıçdaroğlu sonrası döneminde yaptı. Yeg yani. E, Baykal sonrası. Ay pardon. E, ben daha da ileri gittim. Baykal sonrası döneminde yaptığı yegane bana göre mantıklı olan adımı attı ve barajların indirilmesi için bayağı çalışacağız falan filan gibi açıklamalar oldu. Başbakan'dan da onu talep etti buluşmasında. Evet. Peki başbakan ne dedi? Türkiye'de güçlü bir iktidar falan gibi böyle bir şeyler anlatıyor ki bu anlattığı şey bir gerçekten özü gereği otoriter. İkincisi doğru değil nazikçe hani yalan demeyelim ama doğru değil çünkü Türkiye'de bilebildiğimiz kadarıyla böyle bir şey sıkıntısı var mı? Hani e, zaten sadece koalisyonlarla yönetildi. E, son döneme kadar darbe sonrasında e, bütün süreci AKP'ye kadar zaten koalisyonlarla götürdük demek mümkün. ANAP dönemi hariç ki o da sayılarını bilmiyorum. E, yani memlekette böyle bir... İktidar olamama, hükümet kuramama falan gibi bir sıkıntı yok ama temsille ilgili ağır bir sıkıntı olduğu çok açık. Evet. Yani bunların hepsi aslında üç aşağı beş yukarı şuna da geliyor. Tabi %10 barajının düşmesi halinde şu an mecliste olan partiler açısından bir kast sistemi var. Çünkü meclistekiler mecliste dışarıdakiler dışarıda. Bütün siyasi yapı bunun üzerine kurulu. E şimdi bu düştüğü anda mecliste çeşitlenme demek. E bunun anlamı da yatan partilerin Aa, ka falan filan. Artık. Biraz zorlu bir de siyasi partiler yasası %10 barajına rağmen niye sadece siyaset yapan partileri olarak meclisteki partileri görüp sadece bunlara maddi yardım yapar mesela ben onu da anlamıyorum. Neyse siyaset dediğimiz mecliste yapılıyor. Mecliste olmak için en az %10 Türkiye genelinde oy almanız gerekiyor. Mission Impossible ya da işte Mission MHP, CHP, AKP. Böyle bakabilirler. Yoksa herhalde. insansız siyaset aracı mı yapılmış? Bence istiyorsun? yapılmış da tam işlemiyor <gülüyor> henüz. Daha henüz hibrit. İnsansız <gülüyor> siyaset aracı. Evet. Peki ikinci bir talebi de bu 700'e ya 650'e yakın 648 civi toplum kuruluşun Diyarbakır'daki ortak açıklamasında bir de şey var. İki ayrı diyalog yolunun açılabilmesi için önerilerden ikincisi de terörle mücadele kanunun Kaldırılması ve evet. evrensel hukuka aykırılık taşıyan ve adaletsizliğe sebebiyet veren hükümleriyle hı hı. bütün Türkiye'deki mevzuattaki yalnız terörle mücadele kanunu değil mevzuattaki benzer diğer antidemokratik kanunların haklar temelinde değiştirilmesi isteniyor. Bu da çok yerinde bir talep olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir şey. Ee, bu talepler uzun zamandır aslında yine dediğimiz gibi sık sık dile getirilen ve üstüne üstlük hak olan talepler neredeyse ee, ama mesela işte turnusol kağıtları bin bir tane işte Erdoğan'ın konuşmasını dinleyince aklına işte özel yetkili mahkemeler var Türkiye'de gelen çünkü Ergenekon'dan bilmem kim binbaşının e, yargılandığı falan filan hikayeleri üzerine kurulu bir sürü yazı okumak mümkün ama özel yetkili mahkemeler kaldırılsın ve olmasın terörle mücadele yasası diye bir yasa e, hakları kısıtlayan hakları kırpan parçalayan e, ve işin özünü oluşturan bir noktada oturmasın falan filan gibi şeyler söylemek mümkün ama e, söyler yani zaten alışır söylemeye değil mi yani evet. da güzel duruyor bir üç evet bir üçüncü şeyi de var o da bir yıldan fazla süren operasyonlarla tutuklanan bütün siyasetçiler ve insan hakları savunucuları ile ilgili olarak Toplumun adalet duygularını sarsan uygulamalara duruşma günleri beklenmeksizin son verilmeli ve özgürlüklerine, bu insanların özgürlüklerine kavuşmaları sağlanmalıdırlar diye. bayağı çatışmaların durması için hem PKK'ya hem de devlete çağrı yapan hı hı. silahları susturup diyaloga şans verilmesini isteyen önemli bir açılış aslında gazetelerde yeterince yer bulduğunu söyleyemeyiz. ...televizyonlarda da var mıydı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hiç. Bakamadım ama... E, ...yani en nihayetinde 648 sivil toplum örgütü... ...bir araya gelip bir şey söylüyorsa... ...en azından hani TÜSİAD kadar e, yer tutması... ...mantıklı olur mu? Olur ama tabii hangi mantıkla baktığınıza göre... Yani birçok gazetede... E, ...pek göremediğimi... ...söyleyebilirim. Ama yani... hiçbir gazeteyi... ...ilzam etmek istemem. Hiçbir televizyonda seyretmediğim için... Hele bu sıralarda pek seyredemiyorum. Hiç seyredemiyorum. Ee, şey yapamadım. Ne, ama önemli bu. Biz vurgulamış olalım. Altını çizmiş o Buradaki talepler 648 sivil toplum örgütünün yanında. Bizim de talebimizdir evet, diyebiliriz herhalde. Rahatlıkla. rahatlıkla. Evet. Yerli malı İHA'ların Cudi boy gösterdi. dün söylemiştik değil evet, mi? İnsan aracı. Evet. Ben her seferinde hala hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Daha tam yerleşmedi memleketimize. Evet, SUV gibi. Evet. Neydi? Sport utility ha? vehicle o Jeep diyoruz evet. onlara ya da 4x4 diyoruz. 4 çeker diyoruz. Onların sporla ne alakası olduğunu da bugüne kadar anlayabilmiş değilim ama insansız yani hava arabadan bilmem kaç cc'lik motorlarla vın vın vın gezinince de spor oluyor. Niye olmasın ki? Ne olur evet, doğru. Bunlar da işte insansız hava aracı oluyor. Ya ay, yani Müthiş böyle şeyler anlatılıyor. 20 bin feet irtifada uçuş yapabiliyor. Otomatik kalkış ve iniş kabiliyetine sahip. Karıştırma korumalı 100 kilometrelik bir menzilde merkeze verilinki gönderebiliyor diye anlatılıyor. Yani TSK'nın elinden çıktığı metin o kadar belli ki. Çünkü e, Türkiye'de basın mesela karıştırma korumalı değil, cemmer korumalı diyor. Çünkü Türkiye'deki bütün ana haber bültenlerinde artık tanıdığımız bir şey. Başbakan Diyarbakır'da bilmem nereye giderken Cemr'ı taşıyan çantayı subay bilmem ne yaptı falan diye. O yüzden tanıyoruz bu kelimeyi. Ee, neye yarıyor? Şuna e, radyo dalgalarının o çevrede yayılamamasına ve elektronik aletlerin aslında gerekiyorsa durmasına dalgaların açıyor. karışmasına dalgalar. Bu tip işlere yarayan bir alet Cemr. Ee, bu metinde nedenmiş? Karıştırıcı. Evet karıştırma ee, tarif... korumalı. Türk Silahlı Kuvvetleri dili ve bu da bir Türk Silahlı Kuvvetleri bülteni gibi. Kim yazmış? NTVMSNBC.com'dan aldı. Copy paste'in fazlasının zararlı olduğuna dair belki minik bir Ayrıntı. Adı verilmemiş bir askeri yetkili de zaten çok başarılı oldu ilk bu uçuşu demiş. İstihbari bilgilerin tüm altyapısının Türkiye tarafından hazırlanmasının sevindirici olduğunu da söylüyor. BBG evi gibi. Evet BB, <gülüyor> BB, BB, BBG evi. BBB BB, BB yani yaklaşık 2 yıl oldu sürekli aynı teraneleri bir daha bir daha çevirip çevirip. Neyse. Alışacağız. En önemlisi de sadece terörle mücadelede değil sınırda yapılan kaçakçılığın. <gülüyor> Önlenmesine yönelikte kullanılacak. Bu da çok önemli, değil mi bizim açımızda? Doğru. Hangi sınırda? Her sınırda, <gülüyor> sınırsızca. Peki bu iyi haber vereyim bir tane, hani keyfimiz yerine gelir belki. Silahlı silahla ilgiliyse önce ben vereceğim. Buyurun, benimkisi dolaylı silahlı. <gülüyor> Benimki doğrudan ya Glock. Makine, ha, kime, Hayalet tabanca hayalet silahı, Olmayan evet. daha doğrusu çünkü aslında her yerden geçerken görülen ama televizyonlarda hayalet diye reklamı evet. yapılan tabanca O makine kimya endüstrisi e, kurumu e, bunu satıyor da galiba Öyle mi? Hı -hı. Ve sabahın erken saatlerinde 3'te filan yüzlerce insan kuyruğa girmiş Glock alabilmek için Hadi canım için. Evet niye et yani. Yüzde on %15 yaz. indirim falan mı ne tenziler var? Hayır mı o sınırlı sayıda. Ha, Veri, kapanın elinde kapanın kalıyor. Kapanın elinde kalıyor. Bu hani şey var ya alışveriş merkezlerinde indirimli satış olduğu zaman nasıl evet, evet, evet. millet gidiyor birbirini çekiştirerek çekiştire, çekiştirip topluyor. Evet. Çekiştiriyor diye öldürüyor bazen eziyor. <gülüyor> Çin'de ölenler olmuştu kapıların arkasında ezilen. Onun gibi olmasına ramak kalmış. Mahcup da şeyi yazıyordu geçenler tabi Glock alınca ilk yapacağınız işlerden bir çok ihtiyaç duyuluyor olmalı dedi. İçine de bir mermi sürüp bir denersiniz. Eh tabi canlı hareketli hedefe, hedefle denemekte de daha cazip diyor. Yani dayanılmaz evet, evet. bir istek böyle. Hoş böyle bir durum olmuş yani. Sen yetişebildin mi Glock satışlarına? Ya şu program yüzünden kaçırdım. Başka şey oldu. Sabah 6'da kapıda ol dediler bana. İşte olamadı maalesef. Neyse, artık radyonun bana bir Glock alması belki <gülüyor> bir dahaki satışlarda. <gülüyor> yani gerçekten ama hani suikr birlerini öldürmek üzere suikastlerde kullanılıp üst üste 2-3 kere, ardından da televizyonlarda pompa pompa öyle böyle şöyle diye anlatılıp ardından bir şeyi Satılabilir rıza üretiminin çok bence ideal bir örneğini evet, görüyoruz. Kimsenin bilmediği neredeyse ve son 3 dört sene içinde her genç Türk erkeğinin hayali falan diyebileceğimiz bir yere varmış olan sapıkça bir alet ilginç. İnsan öldürmekte kullanıyor diyorlar ama ben i̇şte tabii zaten amaç sekmiyormuş. Kimi öldürmek istiyorsan onu öldürüyormuş falan yani çok doğru yere hedef alabilen falan bir tabancaymış. Öyle sattılar aynen, reklamını. Aynen. Yani reklam satınca bu da satıyor tabi. Ben iyi haberim vereyim. Doğrudan değil dolaylı silahlı olan. Mavi Marmara sonrasında İsrail dışişleri İsrailleri Türkiye'ye gitmemek konusunda uyarmıştı. Evet. Türkiye artık İsrailler için bir tehlike değilmiş. Gidilebiliyor. Yeniden bir turizm cenneti olacak mıymış? İşte iyi haber orası. Olacağız inşallah. <gülüyor> Kesilmiş miydi peki bu ma Mavi Marmara'dan sonra? Ya hiç Türklerin sayı yok ama kesilmişti. kesilmişti. İsrailleri İsrail hiçbir kuvvet bence Durduramaz bir bi bile e, Yani denilene göre Ama denilen Türkiye gazetelerinde de İsrail gazeteleri üzerinden deniliyordu e, Yani doğru mudur Değil midir bilmiyorum çünkü veriden çok Denilen durumundaydı işte e, Çoğu turun iptal edildiği İsraillerin Türkiye'ye artık gelmekten vazgeçtiği Falan filan vesaire diye devam deniyor da bence yeniden bir Araştırma bir turizm tutkusunun Daha büyük olduğunu çünkü Turizm et. bir konformizm aracı olarak Şöyle yapılabiliyor dünyamızda. Eğer işçi sınıfına e, dahilseniz ki e, büyük ihtimalle %95'inden fazlası dünyanın sonuç olarak bu. E, 6-7 ay önceden tatil için e, izin alıyorsunuz. Ardından tatil programınızı yapıp buna göre ucuz bilet, binler nezar sürtü ayarlıyorsunuz. Ve bunlar olduktan sonra e, orada iç savaş değil, savaş bile çıksa tabii, genellikle gitmeyi tercih var, ediyorlar. E, o da var. Ama o daha herhalde evet, marjinal tabii. ve... Daha üst sınıflara ait bir evet, eğlence olsa evet, gerek. Doğru safari gibi Evet hani Ölüm seyretmek daha zengin işi bir şey Ama e, biz fakirlerde Bir şey ayarladığımız zaman bu yolda Ölümüne gitmek zorunda kalmakla Ünlü <gülüyor> evet, olduğuna göre Glock alır gibi bir şey bu yani <gülüyor> e, Artık kararını tamam. vermişsin yani Ağızdan çıkmış Türkiye diye Öyle iptal ediyorum İptal edip ne yapıyorsun? Televide oturuyorsun o zaman Bu hiç hoşuna gitmiyor Evet aynen öyle yani şey de çok tatsız olur Bir takım yarı kumarhane niteliğinde de şeyler ayarlanmışsa hele. Şimdi kumar da oynayamayacaksın. Denize de girebilirsin. E bu ne ya? İnsanın carı Bir mavi marmara yüzünden başlarım bir biye diye düşünebilirler yani. Yani bence yani. düşünmesi ihtimal gayet kuvvetli çünkü öbür türlü Ya da senin zor. adaşa da küfredebilirler. A, adaşım değil. Aviktor ben Avi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. bu Apo ile Abdullah gibi bir şey olabilir bir yanıyla ama tam değil <gülüyor> sorma Neyse. ilk körfes krizinde de yine bir avi dışişleri bakanıydı ve yani hakikaten İsrail'de aviler görev yaptıkça benim ama aviliğim san, san, böyle bir daha, seninle bir daha kırılıyor kesinlikle orijinalde. iftar edebileceğim bir aviden bahsederim genç yumuşak tarihçilerinden Avish Lime var Aha. şahane bir adam yani Şöyle milliyetçilik filan Siyonizmi dinlemiyor Gerçek ne buluyorsa onu yazıyor Bir kötü örnek abi bir iyi örnek <gülüyor> abi Verdikten sonra <gülüyor> Evet şimdi e, Bir de şey var tatil demişken Festivalde Safok'ta Olanları <gülüyor> nedir bu ya? <yahu? gülüyor> Aslında e, Gittikçe yayılan bu Şiddet durumlarından bir adet daha e, Tam bilmiyorum Ama velakin galiba Latitude festivali diye bir şey Tecavüzler falan filan da yaşanıyormuş bir garip bir hal ama bunun nasıl haber olduysa başka garip hal sanki <gülüyor> e, yani Türkiye'de daily mail'ın e, işte işin içinde tecavüz gibi mesela anahtar kelimeler olduğu zaman gazete çıkma ihtimaliniz dünyanın neresinde olursa olsun artıyor yani Türkiye basını medyası yazanları tecavüz e, taciz vesaire haberlerini bir şekilde seviyorlar diyeceğim ama herhalde sevmiyorlardır ibret olsun diyedir bunlar. Zina da var. Zina da seviyor. Ya işin içinde aslında doğrusunu söylemek gerekirse. E, yani en iğrencinden en keyiflisine. Seks girdiği anda haber olma değeri Filipinlerden e, Botswana'ya hiç fark etmez. Birdenbire ortaya çıkıyor. Ya da Nijerya'ya doğru. <gülüyor> İngiltere'de yaşayan Nijeryalı çiftin üçüncü çocuğu sarışın. Yani anne şaşkın babaysa eşinin sadakatinden emin. <gülüyor> yani böyle bir haberin dünyanın nerelerinde ben ilk sayfada gazetelerde yer aldığını merak ediyorum. Eminim vardır yani çıkarsan İskoçya'nın Bimden gazetesinde İngiltere'nin bütün şeylerinde Britanya'nın bütün İngiltere, tabloid basınında heh, tabloidlerde şüphem tab yok. Ama hani kendini kaliteli, entelektüel ve bıdı bıdı falan. Liberal evet. Böyle. Gazetelerde böyle hani az sulandırıcı haberler çıkıyor olması ilginç değil mi? Yani birinci sayfada bize ne şimdi Nijeryalı'nın babası mı anası mı Kralikal neresi? Kral gazetesi sağ üst köşeye manşetin yanına yerleşir. Amiral gazetemiz, amiral gemisi gazetemiz Süryette de birinci sayfada sürmanşette bu haber. Onların yeri belli zaten. Değil mi? Sürmanşet onların yeri. Sürmanşet ve sağ üst köşe evet. olacak. Başka yerde olmaz. Yani hemen bozulurum ben. <gülüyor> Mizan orada, sen ben geriyeyim. orada arayacağım yani e, tabii bu ki. haberi. Seksli haber mi arıyorsun? Sağ üst sürmanşet. Ama itiraf edeyim ki ...boynuz kulağa geçmiş. Burada boynuz falan bu haberin üzerine söylediğin zaman... ...sen de habere katkı sağlıyor olabiliyorsun. Ay <gülüyor> Doğru. <gülüyor> evet. Ben kelime oyunu yapmak istememiştim ama. Boynuz şu radikal küçük grubu. Küçük <gülüyor> evladı ailenin. Minik yavru radikal. Doğan ailesinin. Doğan ailesinin. O... E şeyi yani Hürriyet'ten çok daha renkli vermiş. Bu Gerçekten renkli mi? Haberi. Evet. Üçüncü çocukları sarışın diyor mesela Hürriyet, oysa Radikal ne diyor? Başlı. Siyah ailenin sarı incisi. Şiirsel. Ama işte Bilik. entelektüel kalite ve derinlik burada. Burada zaten o dil dediğimiz şey bu zaten. <gülüyor> Peki benim anlayamadığım şey şu şu haberi. Hani birinci sayfa niye taşıyorsun? Ayrı bir konu. Peki bu haber bir üçüncü sayfa haberi ise ki bu haliyle hürriyette de, radikalde de öyle. Adam var, kadın var, çocuk başka renk çıkmış aa diye zekasını ölçebileceğimiz bir haber cinsi. Ya bundan öteye geçebilmesi için çünkü şöyle bir şey olması gerekiyor ya bunun genetik olarak niye olduğuna dair uzman bilmem kime sorduk o da dedi ki demişlerdir falan. haberin arkasında belki. Ya, uzmanların ne dediği var ben baktım o yüzden rahat konuşuyorum şunu demişler bu olaylar çok karmaşık ya Allah bilirin bilimsel versiyonu olan bir şey söylemiş sorulan uzmanlar en azından Daily Mail'in bu haberi apardıkları Daily Mail'in uzmanları öyle diyor. E, demişler ki ya bu genetik iş çok karışık Kuşaklar öncesinde bir beyaz vardır O çıkmıştır biz de anlayamadık Falan gibi böyle bir şey Onu hürriyet yapmış evet ya Bu, bu vak da genetiğin kuralları Çok karmaşık çözemedik O zaman peki birinci sayfadan bu haberi Veriyor olman biri üçüncü sayfa haberi O zaman e, İngiltere'deki üçüncü sayfa Haberlerinin niye biz Türkiye'de birinci sayfana Alıyoruz diye benim bir aşağılık Kompleksi kabarmam oluyor ama bu Bey, anlattığımı tam anlayabilirim birileri bilmiyorum. Be, bu haberi okursak arkasından anlayabilir. Türkler çok mutsuzum evet. diyorsun tahmin etmiştim. <gülüyor> Değil mi ancak böyle işte kim kimle sevişmiş sevişebilmiş mi ne kadar sevişmiş aldatılmış mı ha ha gibi mutsuzluklara da gülebilen bir halk olduk durumu var. Ee, Gallup'un 2005-2009 yıllarında 155 ülkede yaptığı mutluluk araştırması varmış. Tabi bunların hepsi göreceli araştırmalar kabul. Ama bir yandan da bir şey ifade ediyor şu anlamda. 100 bin tane böyle saçma sapan araştırma yapılıyor. E bu 100.000 bin araştırmanın hemen hemen hepsinde benzer sonuçlar çıkıyorsa artık bunu yavaştan veri kabul etmeye başlar hale geliyorsunuz. Güven endeksleri, mutluluk endeksleri, zart endeksleri, zurt hepsinde Türkiye diplerde sürünüyor gibi bir şey var. Neyse e dünyanın en mutlu mesut insanları Danimarka'da en mutsuzları da Togo'daymış. Türkiye'de %13 memnuniyetle 103. sıradaymış 155 ülke arasında Yani Türkiye biraz mutsuz imiş Niyeymiş? Mutsuzluğu sor, kaynakları da soruluyor mu acaba? Şuradan anlamak kolay aslında ee, Araştırma iyi hissetmenin iki boyutu göz önüne alınarak yapılmış Şunlarmış onlar ee, Genel olarak e, hayatlarından memnun olup olmadıkları katılımcılara sorulmuş Yanıtlar birden ona kadar bir yaşam değerlendirmesi skor üzerinden düzenlenmiş. Daha sonra her katılımcıya bir önceki gün nasıl hissettiği sorulmuş. Kendini nasıl hissettiğini yani derdi eskiden, şimdi artık hissettiği Amerikan usulü. Tabii. Ya yani bir önceki gün. buradaki şey hani bir genel, bir de e, hmm. tarih e, şey içinde, çerçevesi içinde sorulması anladım metodoloji. E, günlük deneyimlerin puanlanması sağlanmış. Bu sorular sonucu yüksek puan alan katılımcıların iyi durumda oldukları kabul edilmiş. Efendim. Hmm. Yani bir önceki güne göre kendin Galiba parayla mutluluk oluyormuş. Çünkü Afrika ülkeleri hep alt sıralarda iken e, refah yüksek ülkelerse üst sıralarda yer almışlar genellikle. E, mutsuzlar liginde işte en mutsuz insanlar nerelerde çıkmış bu Gallup'un araştırmasına göre Nijer, Ruanda, Burkina Faso, Sierra Leone, Kamboçya, Komor Adaları ve Burundi. Son sıradaki Togo'nun hemen üstünde yer almışlar. ...Türkiye'de buralarda bir yerlerde. Işte. Evet, bu konuda çok ilginç. Sadi bakımdan mutluluk değerlendirmeleri var ama o çok hakikaten evet. bilimsel bir konu. Ona yani Parayla tabii ilgisi var ama bir yere kadar ondan sonra e, insani başka duygular. Paradan gerek. değil de refah de, desek tam bence tanımına oturuyor gibi. Hani refahtan kasıt jacuzzi sahibi olup olmamak değil ama geleceğe dair güvende hissetmek birçok bir şey, şey var evet. de ve ayrıca dayanışmanın da mesela Tabii. mutluluğu arttırdı dolayısıyla çatışmaların filan insanları mutsuzluğa sevk ettiği gibi şeyler de var ya hep ona beslendik ama bir türlü gerçekleştiremedik Hasan Ersel'le bir mutluluk üzerine epey bir mutluluk iktisadı üzerine ona benim sormak istediğim birçok şey vardı çok ilginç bir bir dizi kitap var bu konuyla ilgili yeni çıkmış ama sonradan belki daha kendimizi bir kendime örgütleyebildiğim zaman ancak yapabileceğimiz bir şey evet bir de İspanya'nın burka ve peçe'yi yasaklamadığı haberi var onla da bitirebiliriz belki oylamış İspanya'nın Fransa'nın ardından İspanya'da fakat bu sefer yasak yönünde olmamış öyle mi? Evet, İspanya Meclisi burkaların ve yüzü kapatan peçe gibi giysileri kullanan kadınların kamuya açık yerlere girmesine yasak getirilmesi isteyen önergiyi reddetmiş. Lehtlik elden gidiyor İspanya'da yani. Gitti bile. Eyvallah Ros. Yani 162 evete karşı dar geçmiş yalnız. Evet evet. 183 milletvekili. Burka ve peçenin ülke genelinde Yasaklanmasına onay vermiyor Burada şey var mı peki Güvenlikle ilgili bir kaygı Yani bütün ülkelerde yasaklarken Güvenliği zaten öne sürüyorlar Şimdi yasaklanmayınca Güvenlik şu olacak İspanya'da pıt olsa Sağdaki ırkçılar ve milliyetçiler Ve vatanperverler Ve ve ve ve Bakın işte görüyor musunuz nasıl güvenlik açıkları Falan diye buradan böyle işte Oy olacak yavaş yavaş sonunda da peçeler derdiye Ya da par paradigma değişecek. Paradigma değiştiği için böyle bir konu tartışılıyor olmaktan çıkıp bakın Hı. diye bu sefer atıyorum eşcinselleri, göçmenleri, olmadı işte e, katoliklerse protestanları, protestanlarsa ortodoksları falan birbirlerini düşman belleyip böyle devam edecekler. Hayat düşmanlarla sağdaysanız. Yani ya. Türkler dışındakiler çok tuhaf ya. Evet değil mi? Neyse ki Türkiye'de yaşıyoruz hakikaten. Bir de mutlu olmuyorlar. <gülüyor> Neyse, ne yapalım. Evet bitirebiliriz herhalde bugünkü programımızı da gene Cat Stevens'la bitirelim. Peace Train çalalım. Barış Tren'i onun ünlü parçalarından bir diğeri. Yusuf İslam 1948'de bugün doğmuştu. Peace Train geliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. About the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, and there rides the peace train. Could be something good has begun oh, Peace train sounding loud Go bring your good friends too ne